Bu Yoldaki En Büyük Sermaye Şeyhül İslam ismiyle meşhur olan Abdullah Ensari Hazretleri, Afganistan'ın Herat şehrinde yaşamış büyük bir velidir. Alimdir gönlü Allah muhabbetiyle doludur. Kendisi şöyle anlatmış. Biri rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Evliyadan bir grupla beraber oturuyorlarmış. Herkes Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyormuş. Birden semaların kapıları açılmış, elinde ibrik ve leğenle bir melek gelmiş. Melek, ibrik ve leğenle herkesin önüne geliyor, orada bulunanlar da ellerini yıkıyormuş. Rüyayı gören zat ise bu grubun en sonunda bulunuyormuş. Sıra ona gelince, ''Leyeni kaldırın, o bu grup içinde değildir.'' demişler. Melek de leğeni alıp götürmüş. O da elini yıkayamamış. O vakit Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resulallah, ben bu kişiler arasında değilim ama onları çok seviyorum demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye şöyle buyurmuş. Onları seven de onlardan sayılır. Bunun üzerine melekleyeni getirmiş, o da elini yıkamış. Bundan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu rüyayı gören kişiye şöyle buyurmuş Bizi sevdikçe bizimle beraber olursun Kardeşler Üçüncü bir şahıs üzerinden anlatılan bu rüyayı gören kişi aslında Şeyhülislam Abdullah Ensari Hazretleridir Edebinden dolayı gördüğü rüyayı bir başkası adınaymış gibi anlatıyor Bu rüya onun tasavvufi terbiyeye başladığı ilk günlerde zuhur etmiş ve bu zat sonradan büyük velilerden olmuştur Sevmenin faydası çoktur. Bir cemaatin içine gelen kimse, o cemaatten olmasa bile cemaatten biri sayılıyor. Niye? Çünkü aralarına girdiği grubu cemaati severek gelmiştir. Bu kadarı bile az bir şey değildir. Faydası çoktur. Zira her birimizin hatası çok. Hepimiz Allah katında zayıfız. Biz Allah dostlarını çok seversek, Allah da bizi çok seviyor. İşte bu da büyük bir nimettir. Peki seven ne yapmalı? Dinen üzerine düşen vazifeleri ihmal etmemek lazımdır. Bunlar farzlar, vacipler, sünnetlerdir. Bunlarda ihmal olursa, her ne kadar insan velinin yanında da dursa gerçekten seven olmaz. Çünkü evliyayı veli yapan temel özellik Allah'a ve Resulüne tam bağlılıktır. Buna ilaveten şunu da iyi idrak etmek gerekir. Bir evliyanın bu alemde kalbinden başka sermayesi yoktur. Dünya malının evliyanın yanında hiçbir kıymeti yoktur. Onlar dünya malı toplamanın peşinde değillerdir. Dünya malının zaten kıymeti yoktur. Ahiret malının kıymeti ise evvela kalpte başlıyor. Onun yeri kalptir. Toplandığı yer gönüldür. İşte evliya bu kalbe dünyaya dair bir takım şeyleri doldurmaz.'' kalbini sadece Allah'ın sevgisiyle doldurur. Demek ki Sofiye düşen edep, kalbine Allah Teala'dan başka sevgi sokmamaktır. Mürşidini sevmekte bunun için lazımdır. Mürşidi çok sevmek, Allah'ı çok sevmeye sebep olur ve mürşidi sevmeye götüren sebepler de buna bağlı olur. Sofileri sevmek, mürşidini bahsedeni sevmek, mürşidi ile ilgili şeyleri sevmek. Bütün bunlar birbirine bağlıdır. Bunlar Allah Teala'yı sevmeye mani olmaz. Çünkü onları da Allah için severiz. Mürşidi de Allah için severiz. Mürşidin sevdiklerini de Allah için severiz. Mürşid bütün sofilerini sever. Biz de onun sofilerini mürşid sevdiği için severiz. Onun için mani değildir. Ama onun dışındakiler, bir sebebi olmayan fuzuli sevgiler, nefsin ve şeytanın birer tuzağıdır. Ve Allah'tan bizi uzaklaştıran her sevgi kınanmıştır. Silsilemizin büyüklerinden olan Masar Canı Canan Hazretleri 18. yüzyılda Hindistan'da yaşamış büyük bir Allah dostudur. Hocalarına, mürşitlerine kalpten bağlıydı. Çok ihlaslıydı. Bilhassa İmam Rabbani Hazretlerine derin bir muhabbeti vardı bu zatın. Masar Canı Canan Hazretleri şöyle buyurmuş. Bu kapıda her neye kavuşmuşsam hocalarıma olan muhabbetim sebebiyle kavuşmuşumdur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de onun için kulun amelleri nedir ki Allah Teala'nın rızasına kavuştursun? Fakat Allah Teala'nın rızasına kavuşmuş ve makbul kullarından olan zatları sevmek ve onlara muhabbet beslemek Allah Teala'nın rızasına kavuşmak için en kıymetli vasıtadır, buyurmuştur. Demek ki bu büyükler bize biz Allah Teala'nın rızasına kavuşmayı kendi amelimizden beklemeyelim. Ancak mürşidine büyükleri olan sevgisinden dolayı Allah'ın rızasına ulaşabilirsin yoksa çok amelden bunu kazanamazsın demek istiyorlar